bu ten rengi gibi dövme yapıyorlarmış. İşte o yanık izini kapatmak için, yaraları kapatmak bak için. Bak dövme ayrı bir şey. Dövme ile ilgili hadis-i şerif var. Peygamberimiz lanet ediyor. İster ten rengi olsun, ister başka bir rengi olsun, ister yazı olsun, ister bir amblem gibi bir şey olsun. Ne dövme, niyetle ne yapalım niyetle yaparsa mi? yapsın. Dövme yapmak caiz değildir. Hadis-i şerif var. Peygamberimiz lanet ediyor. Bir şey lanet edilmesi onun ee, yapımının e, caiz olmadığını, günah olduğunu ifade ediyor. Yani yapana da yaptırana da Peygamberimiz lanet ediyor. Yani yapmak da günah, yaptırmak da günahtır.